Şubat Şubat ayı hararetliydi. Gazeteler sıcaklıkların yurdun pek çok noktasında mevsim normallerinin çok üstünde olduğunu yazdı. Normalden kasıt İstanbul'da 25,5 dereceyi bulan, Antalya'da da 24 dereceyle yerli ve yabancı turistleri denize sokan bir sıcaklıktı. Ama asıl baş döndürücü sıcaklık yeni yılın ilk ayında yaşanmıştı. Şubat ortasında eş zamanlı olarak yayınlanan iki ayrı araştırma 2016 Ocak ayının dünyada kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olduğunu ortaya koymakta kalmıyor, aylar arasından ortalamada en uzağa kayarak rekor kıran sıcaklıkta bir ay olduğunu da gösteriyordu. Son 30 yılın en kötü kuraklığıyla karşı karşıya olan Afrika'da 4 milyondan fazla insanın doğrudan açlık tehdidi altında olduğu açıklanırken, Birleşmiş Milletler verilerine göre 10 milyondan fazla insan da acil gıda yardımı bekler haldeydi. Ama bir yandan da muazzam yağışların getirdiği seller 3 kıtada, Endonezya'da, Peru'da, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Karabük'te binlerce insanın evsiz kalmasına neden oldu. 2015 yılının sonunda tarihin en kötü sel felaketlerinden birini yaşayan Artvin'de ise bu sefer böylesi felaketlerin önüne geçmek için verilen en önemli çevre mücadelesinin hikayesi anlatılıyordu. Aferin. <gülüyor> Hadi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir, işte, bir şey olamaz. şey yapıyorsunuz? şu an ya, ya, ya yazılı ya ya, <gülüyor> ya, ha, bekliyorum. Yazılı belge Yazı vereceksiniz öleceğiz. kadar <gülüyor> yani. Şey yapıyorsunuz be, Şu su su Hukuk mu var ya? Hukuk işte burada. Hukuk ok mu var? Hukuk adamlar. Hukuk, polis olmuş. Olmuş. Artvin'de Kafkasör yaylası bölgesinde Cengiz Holding'in bakır madenciliği faaliyetlerini protesto için gerçekleştirilen eylemler ülke genelinde destek buldu. Farklı ilçe ve kentlerden Artvin merkezde yapılan eyleme destek için şehir merkezine girmek isteyen gruplara Artvin valiliği izin vermedi. Halka karşı kurulan barikatların ardından polisin göstericilere biber gazı ve copla müdahalesi eşliğinde maden şirketi ekipleri jandarmanın koruması altında şantiye kurma çalışmalarına başladı. Halkın dönüşümlü olarak nöbet tuttuğu kulübelere askeri birlikler konuşlandı. Buna rağmen jandarma ile şirket işbirliği, Adalet ve Kalkınma Partili Artvin Belediyesi noparlarından yapılan çağrılara ve ülkenin dört bir yanından dayanışmaya gelenlerin çabalarına engel olamadı. Tüm giriş ve çıkışların yasaklandığı Artvin'de Yeşil Artvin Derneği'nin yönetici ve avukatlarının Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından şirketin faaliyetlerinin durdurulması yönünde karar alındığı bildirilince tansiyon kısa süreli de olsa düşmüş oldu. Bu esnada Rusya'nın geri çevirdiği ihraç, sebze ve meyve ürünlerinin ortalıkta çürüyüp gittiği, kalanın da %40 zamla piyasaya sürüldüğü günlerde Rusya Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de sivillerin yaşadığı yerleşim bölgelerine ateş açtığına dair çürütülmesi mümkün olmayan, kanıtlara sahip olduklarını öne sürüyordu. Aradan geçen 5 sene içerisinde 7 milyon kişinin yersiz yurtsuz kaldığı, 4,5 milyon kişinin mülteci konumuna düştüğü Suriye'de iç savaş olanca şiddetiyle devam ediyordu. Yaklaşık 1200 cami ile 60 hastanenin yerle yeksan olduğu ülkede, 5000 okulda rejim güçlerinin saldırılarına maruz kalmıştı. Bu rakamlar 2016 boyunca daha da artacak ama çatışmalar son bulmayacaktı. Birleşmiş Milletler Suriye hükümetini sivil nüfusu yok etme amaçlı devlet politikası yürütmek ve insanlık suçu işlemekle suçluyor. Suriye'nin kuzeyindeki yardım kuruluşu çalışanları bölgedeki mülteci kamplarında artık kimseye yer kalmadığını söylüyordu. Esad rejimine bağlı birliklerin Halep'in kuzeyindeki muhalif güçleri Türkiye sınırına bağlayan son ikmal yolunu kestiği duyuruldu. Halep ve çevresinden kaçan binlerce Suriyeli Türkiye'ye doğru ilerliyor, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü Türkiye'ye mültecilere kapılarını açması için çağrı yapıyordu. Ne var ki mültecilere kapılar açıldıktan sonra yaşamın kolay olacağı düşüncesinin bir hüsnü kuruntu olduğuna dair pek çok belirti Şubat ayı içinde gelen haberlerden çıkıyordu aslında. Türk ve Alman polisinin ortak operasyonuyla çökertilen göçmen kaçakçılığı şebekesinin Çocuklara %50 indirim yaptığı ortaya çıktı. Avrupa Polis Örgütü Europol son 2 yıl içerisinde 10.000'in 10 üzerinde göçmen çocuğun Avrupa Birliği ülkelerine geldikten sonra kaybolduğunu açıkladı. Medeniyetin beşiğinde sallana sallana kaybedilen 10.000 yabancı çocuktan bahsediyorduk. Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin lideri Frauke Petri, Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan sığınmacıların üzerine emniyet güçlerinin gerekirse ateş açmasının yerinde olacağını söylerken, İsveç başkenti Stockholm sokaklarında mülteci çocukları cezalandıracaklarını belirten grup tren istasyonlarını basıyordu. Sosyal demokrasinin beşi yabancı yetimleri yabancı ve yetim oldukları için cezalandırıyordu. O günlerde Makedonya polisi Yunanistan sınırından giriş yapmak için bekleyen binlerce mülteciye gaz bombası ve tazikli su ile saldırırken Fransız meslektaşları Manş Denizi kıyısındaki liman kenti Kale'de Cengel denilen göçmen kampının dağıtılmasına girişti. Eşitlik, özgürlük, kardeşlik sloganlarını yaratanların postmodern polis torunları ihtilali kebirden 227 yıl sonra beton ormanda Ormanlar Kralı Tarzan gibi naralanıyordu. Bütün bir sene boyunca Avrupa Birliği ile Türkiye arasında top gibi oynanacak olan Avrupa Birliği'nin kıtaya göçmen akışını azaltması karşılığında Türkiye'ye 3 milyar avroluk bir fon tahsis edilmesi tasarısına onay da yine Şubat'ta verilecekti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, insanın en büyük örgütünün Halep'te ve İdlib'de 5 hastane ile 2 okula düzenlenen füze saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 sivilin öldüğünü duyurmaktan başka bir şey yapamadığı günlerdi bu günler. O sırada Rusya'nın İdlib'de pazar yerini uçaklarla bombaladığı Rusya'nın savaştığını söylediği düşmanı IŞİD'in de başkenti Bağdat'ta bombalı saldırılarla 70'in Suriye'nin başkenti Şam'da seyyid Zeynep Türbesi'ne giriştiği saldırılarda da 60'ın üzerinde sivili katlettiği haberleri peş peşe geliyordu. Türkiye'de ise çatışmaların yoğunlaştığı Şubat ayında insanlar çok geç olmadan evlerini terk etme derdine düşmüştü. 9 mahallenin yasak kapsamından çıkarıldığı Diyarbakır'ın Sur ilçesinden büyük bir göç dalgası başlamıştı. İnsanlar kamyonet çekecek hatta inşaat el arabalarıyla varlarını yoklarını kurtarmaya çalışıyordu. Şırnan Cizre ve İdil ilçelerindeki öğretmenler kendilerine gece yarısı gönderilen bir mesajla il dışında bir haftalık seminerde görevlendirildiklerini öğreniyor. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ilçesinde günlerdir bir bodrum katında mahsur kalanlarla ilgili olarak ne yazık ki üzülerek söylüyorum vahşet bodrumundakileri kurtaramadık diyordu. Sadece Cizre'deki çatışmalarda 145 kişinin öldüğü açıklandı. 19 Şubat akşamı Ankara birden cehenneme döndü. Çankaya ilçesinde Genelkurmay Başkanlığı'na 300, meclise 500 metre mesafedeki durakta mesailerini tamamlamış. Sivil ve asker görevlileri taşıyan otobüslerin arasında kendini patlatan canlı bombayla 29 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Hükümetin fail olarak YPG'yi göstermesine karşın ismini daha önce de kanlı saldırılarla duyurmuş ve sonra da duyuracak olan TAK adlı PKK bağlantılı örgüt Cizre'de yaşananlara karşı intikam saldırısı olarak bunu gerçekleştirdiğini ilan etti. Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç, Ankara, Sultanahmet ve yine Ankara'daki bombalı saldırılarda 234 kişinin ölmesini, 1.000 aşkın kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırılar serisinde ne yazık ki bu saldırı son saldırı olmayacaktı. Hiçbir resmi yetkili elini taşın altına koyup istifa etmeyecekti. Gezi Parkı protestoları sırasında Erzincan'da gösteri yapan 16 kişiden 14'üne 1 yıl 8 ayla 17,5 yıl arasında değişen hapis cezalarının verildiği 2016 yılının Şubat ayında, İzmir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında kordonda bir kızın saçını çekip yanında bulunan gençlere de copla vurdukları iddiasıyla yargılanan iki çevik kuvvet polisi ise hiç ceza almadan beraat etti. 2016 yılının son günlerinde Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Adalet herkese her konuda eşit davranılmasını gerektirmez. Tersine, farklı durumdakilere eşit muamele bazen adaletsizliğe yol açabilir şeklindeki postmodern adalet tanımını o sıralarda henüz kimse duymamıştı. Anayasa Mahkemesi, MİT ilişkin haberleri nedeniyle casusluk iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara temsilcisi Erdem Gül hakkında yürütülen soruşturmada hak ihlali yaşandığına hükmedip tutuklu gazeteciler için tahliye kararı vermişti. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu karara sert tepki gösterdi. Ben karara sadece sessiz kalırım o kadar ama onu kabul etmek durumunda da değilim. Karara uymuyorum, saygı da duymuyorum dedi. Şubat'ın son günlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı üzerine Türk Satın yayınını durdurduğu IMC TV Hotbird'e geçmiş Diyarbakır 1. Sulh ve Ceza Hakimliği Evrensel Gazetesi ve Dicle Haber Ajansı'nın Dihan'ın aralarında bulunduğu 120 Twitter hesabına erişimin engellenmesine karar vermişti. Facebook hesabı 9 aydır polis takibinde olan 13 yaşındaki AŞ'nin evine terörle mücadele polisleri baskın yaptı. Küçük AŞ Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlamasıyla savcılıkta verdiği ifadesinde ben bilgisayar oyunları paylaşıyorum dedi. Bu oyunlar arasında Doktor Terör adlı oyunun bulunup bulunmadığı konusunda ise kamuoyuna bir bilgi gelmedi. Cüce Şubat kayıtlara geçmiş en sıcak ay olma rekorunu ocağın elinden almakta gecikmeyecekti tabi. Ama bunu henüz o tarihlerde kesin olarak bilmiyorduk. Hiç kimse endişe etmesin. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Diyarbakır HDP mitingi, Suruç Amara Kültür Merkezi, Ankara Barış mitingi ve Sultanahmet'te meydana gelen katliamların ardından son olarak Ankara'da yaşanan katliamla ilgili olarak aynı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. CNN Türk